Ya şimdi arkadaşlar, ben çok fazla konuşma yapıyorum. Bir dakika bu 14 dakikadan başlamış, bunu iki dakika daha ekleyelim yani bu şey. Şimdi ama bugün biraz değişik. Çünkü bugün genç bir gruba konuşma yapıyorum. Şimdi. Daha bunun dışında yaptığım konuşmalar genelde böyle yönetim kurulu üyeleri, CEO'lar veya ne bileyim işte üst düzey insanlar, tabii ki de yaşları daha ileri. Ama ilk defa bu kadar genç bir gruba, bu kadar fazla sayıdaki genç bir gruba konuşma yapıyorum. Daha küçük genç gruplarla hep beraber oldum. Bu niye önemli? Bu önemli çünkü benim demek istediklerimi en iyi anlayacak grup sizsiniz. Sizin genç olmanızdan öte arkadaşlar, bakın neyi sevdiğimi söyleyeyim. Siz kendi içinizden bir sorun bakalım. Gerçekten öyle misiniz, değil misiniz? Bir, genç olduğunuz için statikocu değilsiniz. Yani siz olanı korumak istemiyorsunuz. Siz ileride korunmaya değecek olan şeyleri yapan kişi olmak istiyorsunuz. Veya istemelisiniz. Siz sadece dedelerinizle övünmüyorsunuz. Siz torunlarınızın övüneceği ata olmak istiyorsunuz. Siz, siz eğer övündüğünüz dedeleriniz sizi görseydi, sizinle övüneceği insan olmak istiyorsunuz. Olmalısınız da. Bakın bunun nedeni var. Siz sadece geçmiş demiyorsunuz. Geçmiş elbette bileceksiniz. Elbette ki geçmişte değerli. geçmişten de ders alacaksınız. Ama eğer hayatınız yüz dakikaysa yüzün yüzünü de geçmişe ayıramazsınız ki. Siz sadece geçmişi bilmek istemiyorsunuz. Siz geçmişi de yazmak istiyorsunuz. İstemelisiniz. Buna en yakın olan da sizsiniz onu da söyleyeyim. Yaşı biraz daha ileri olduğu zaman insanın kitleniyor. Bir şeyler onu tutuyor. Onu gelenekler tutuyor, onu tarih tutuyor, onu siyaset tutuyor, onu mahalle tutuyor. Kıpırdayamıyor adam. Kıpırdayamıyor kadın. Ya kıpırdayamayan hiçbir şey yapamaz. Bakın açık ve net söyleyeyim. Siz kıpırdayabilensiniz diye düşünüyorum ben. O yüzden böyle bir gruba konuşma yaptığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Çünkü kendimi daha iyi anlaşılmış zannediyorum. Şimdi hangi konudan bahsedeyim diye yolda gelirken düşündüm düşündüm. Sizin tabii aklınızda olan konulardan bahsetmem lazım benim. O da gelecek kaygısı. Bu salonda ...geleceğinden kaygılı olanlar el kaldırsın. Türkiye'nin ileri gelenlerin el kaldıran insanları görmesini isterdim. Bu kalabalığı görmeyenler için söyleyeyim, salondaki herkes el kaldırdı. Hepinizin gelecekle ilgili kaygısı var. Peki neden? Çünkü nedenini de biliyorum. Hayatta iki grup insan görüyorsunuz. Bir grup insan var, başarılı olmuş. Bayağı bir grup insan var, başarısız olmuş. Siz bunu kendi kendinize itiraf etmeseniz de içinizden bir ses diyor ki, başarılı olanların sayısı çok az, başarısız olanların sayısı çok fazla, ama ben başarılı olmak istiyorum ya olamazsam? Bu birinci endişeniz. İki, başarılı olanlar ağzına gümüş kaşıkla doğmuş, e benim ağzımda gümüş kaşık yok. Demek ki ben başarılı olamayacağım. Bu da endişe iki. Üç. Başarılı olmak için çok çalışmak lazım ama motivasyonum yok. Ne yapacağım? Sonra bunlar üst üste yığılıyor, yığılıyor, yığılıyor. Zaten bir de gençsin. Sırtında koca bir yük. Kardeşim senden 20 yaş daha ileride olan kişi bile o yükü kaldıramaz. Sen nasıl kaldıracaksın? O zaman bir. Bu yükleri birer birer kaldırmaya başlamanız lazım. Peki nasıl kaldıracaksınız? Gerekiyorsa tarihten örnek alacaksınız kendinize. Gerekiyorsa ailenizden örnek alacaksınız. Gerekiyorsa kendi psikolojinizde girip yük olarak gördüğünüz bir takım şeylerin aslında yük olmadığını göreceksiniz. Ben kendi hayatımdan kısaca bahsedeyim. Bakın şöyle bir şey demeyeceğim ama buraya bazen hani bazı konuşmalar dinliyorsunuzdur çıkıp size şunu diyebilir. Yaptım başardım çok kolay oldu. Böyle yaptım kolay aslında siz ne kadar kolay olduğunu bilmiyorsunuz. Yok kardeşim kolay falan değil ne kolayı ya. Oldukça zor. Ama işte zor olduğu için ümitsizleşmemeniz lazım. Eğer bu iş kolay olsaydı bu işi katakülle ile halledilebileceğini düşünürdünüz. Ama öyle değil zor aslında. Zor ama nasıl yapılacağı da belli. Ben kısaca kendimden ve ailemden bahsedecek olursam hani ağzımda bir gümüş, gümüş kaşıkla doğmadım açıkçası. Evet ortağının üstü bir aileye doğdum. O benim bir artımdı muhakkak ki. İyi bir eğitim aldım ama hayatımın her kademesinde iyi bir eğitim almadım. Örneğin ortaokul eğitimim oldukça kötüydü. Babam çoban. Sakın yanlış anlamayın buraya yazılmış bir hikaye değil. Babam gerçekten çoban. Ha şu anda çoban değil yani avukat şu anda. Ama çobanlıktan Ankara hukuka gitmiş, avukat olmuş. Ee, köylü çocuğu ve okul yok köyde. Köyde okul yok. Gidebileceği yer de yok. Köyünde yolu da yok. Elektrik zaten yok. Ben hatırlıyorum. Çocukken beni götürdüğü zaman doğduğu köyde hala elektrik yoktu. Kuyudan su içiyorlardı. Suyun üstü sinek doluydu. Hayvanlar da aynı yerden su içiyordu. Ben sadece onu gördüm. Görebildiğim bu. Yaşamadım ki babam yaşamış. Buradan çıkıyor. O dönemde devlet... Buraya bir yıllığına ilkokul öğretmeni gönderiyor. Bir, bir buçuk yıllığına. Beş yıllık ilkokulu sadece bir buçuk yılda bitiriyor. Tutturuyor, okuyacağım da okuyacağım. Dedemler istemiyor, ne okuması kardeşim? Hayvanı güdecek insan lazım, ne okuması? Burada duracaksın, zaten hiç paramız yok. Bunu yapacaksın, çiftçilik yapacaksın. Okuyacağım da okuyacağım. Öz annesini de bir buçuk yaşında kaybettiği için, belki de, Sonra öyle veya böyle bir ortaokula gidiyor. Babamın ailesinin parası yok ama köyden tahıl alan bir kadın bunu bana ucuza verin diyor yanımda kalsın. Dokuz çocuklu bir ailenin yanında kalıyor. Taşta yatıyor. Ortaokul birincisi oluyor, lise birincisi oluyor. Ben üniversiteye girerken Boğaz Çeliklik elektronik en yüksek puanlı alan bir yerde. Babamın zamanında da Ankara hukuk gerçekten öyle bir seviyedeydi. Ankara okula giriyor. Okula gidecek zamanı yok. Zaten orada kalacak parası yok. Ama Allah'tan devamlılık o kadar zor değil. İki yıl boyunca hukuk kitaplarını alıyor. Bir yenden in ineği güderken hukuk kitaplarını okuyor. Yani dört yıllık okula belki iki yıl gitmiştir. Ama bütün sınavlarını veriyor. Ona rağmen ikincisi oluyor bu sefer. Okulun. O zamanlar İsmet İnönü diyor ki al sana altın şu dolma kalem seni İngiltere'ye göndereceğiz. Hani bu beyaz perikli akademisyenler var ya. Diyor ben gidemem. Köy var, köye para göndermem lazım. Bugün Özgür Demirtaş olarak benim bir öğle yemeğine verdiğim para kadarlık parayı ayda köye gönderebilmek için o teklifi reddetmek zorunda kalıyor. Sonra diyor ki ya lise öğretmeni olacağım ya avukat. Bunlar az para kazandığın ama hemen para kazanabildiğin yerler. O ne oluyor? Ondan sonra annemle zaten hukuk tanışıyorlar. Ben Ankara'da doğdum. Annem noter olduğu için sonra Manistan'ın ilçesi olan Demirci'ye taşındık. Sonra Manisa'nın ilçesi Salihli, sonra İzmir. Ben babamın bu hikayesini yaklaşık lisenin başında öğrendim. Yani ondan önce bize anlatılmadı evde bu hikaye. Ve o mesela bana kamçı oldu. Yani birçoğunuzun kamçısı başka bir şey olacaktır hayatta. O yüzden bana diyorlar ki, işte bazen bile, bizim motivasyona ihtiyacımız var. Bize motivasyon ver. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Dışarıdan verilen motivasyon çalışmaz arkadaşlar. Dışarıdan biri size ile motivasyon verse, o gazın sizi götüreceği süre iki hafta. Ya Allah bismillah dersin, yaptım ben yapacağım dersin. iki hafta kardeşim. Türk milli takımı gibi. Biz de bakın öyle çalışıyoruz. Hatırlayın Almanya, o Avrupa kupaları. Son 30 dakikada nasıl sanki Türkiye'yi izlemiyorsun, Barcelona'yı izliyorsun. Peki sürdürülebilir mi? Bir sonraki maçta devam ediyor mu? Hayır. İşte o ara gaz dediğimiz şey o. Dışarıdan verilen motivasyon dediğimiz şey yok. Ama bu böyle çalışmıyor. Motivasyon içeriden gelmek zorunda. Onu bir şeyle ilişkilendirmelisiniz. Benim için ailemin hikayesi ilişkilendirdiğim bir şeydi. Kamçıydı bana. Ondan sonra ben bir şeyleri değiştirmek istiyorum dedim. Sonra elimden geldiğince çalıştığımı hatırlıyorum. Yani hiçbir şekilde zor yani çok zordu. Bakın, İzmir Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Özellikle buraya giren yani öğrenciler, çok iyi öğrenciler oluyordu. Babamın binbir rica ile okula soktuğunu hatırlıyorum. Çünkü ortaokuldan çıktıktan sonra çok kötü bir öğrenciydim. İyi bir eğitim almamıştım. Beni liseye almak istemediler. Tamam, benim ikinci kamçım da bu oldu. Örneğin. Efendim, yüzlerce öğrencinin girdiği İzmir Ataküsesine belki sonuncu olarak girdim. Sonra lise 1. birincisi oldum, lise 2. birincisi oldum, lise 3. birincisi oldum. Okulun bütün mezuniyet rekorlarını kırdım. Şimdi O benim için bir kamçı oldu çünkü. Sonra yanlış bir üniversite tercihi yaptım. Hayatta her şey olmuyor ki. Elektrik elektronik bana göre değilmiş. Niye elektrik elektroniği seçtim? Söyleyeyim. O dönemde dershane tabii vardı. Dershanede sınava giriyorsunuz. Ben Çankaya dershanesine gidiyordum. O zamanlar bu dershanenin ağları var. İşte Eskişehir, Aydın. Aydın'dan falan bayağı bir Türkiye derecesi çıkardı o dönemlerde. Hep beraber sınava giriyoruz. O sınavdaki dereceniz Türkiye genelindeki derecenizin ne olacağını anlatıyor zaten size. Şimdi ben sınava girdim. Dedim ki herhalde ben ilk yüze girerim Türkiye'de. Açtım. Ne, ne okuyacağımı bilmiyorum. Nereden bilebilirim? birinci tercih. Ya kardeşim birinci tercih yapman için önce onun ne olduğunu bilmen lazım. Bilmiyorum ki. Nasıl yapayım birinci tercih? Ailemde kimse mühendis değil. Açtım baktım. Geçmiş senelerde. Türkiye'de ilk 100'e giren, 100 ile 200 arasına giren, 200 ile 300 arasına giren, 300 ile 400 arasına giren hangi nereleri seçmiş? İlk 100'e giren Boğaziçi Elektronik. 100 ile 200 Boğaziçi Endüstri. 200 ile 300 Bilkent Elektronik. 300 ile 400 Bilkent işte Endüstri. Ondan sonra 400 ile 500 Boğaziçi Makine gibi gibi alt alta yazdım. Sonra ilk tercihime girdim. İstediğim için mi, sevdiğim için mi? Hayır. Matematik kafası olan bir çocuktum, fen bilimlerini çok seviyordum, o yüzden girdim. Girdim, şimdi yani sınıfta şöyle bir sınıf, yani işte 50 kişiyiz, biri Türkiye birincisi, biri Türkiye beşincisi, biri Türkiye sekizincisi, Türkiye 64. dördüncüsü, Türkiye 96. altıncısı, hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle 96. Da dalga geçilen bir ortam. Sınıf sonuncusu. <gülüyor> ama ne kadar boş, bakın okul başarısı da hayat başarısıyla alakası yok bu arada. Çok büyük bir ihtimalle bakmadım, ona bakacağım. Bölüm sonuncusu en başarılılardan biri olmuş olabilir. Sonra girdim, ya çok da başarılı bir öğrenciydim Boğaziçi'lik dönükte. Ama dedim ki, ben başka bir şey yapmak istiyorum. Ve ondan sonra finans doktorasına yöneldim. Sonra doktorayı Amerika'da yaptım, oralara girmeyeceğim. Yine zorlu oldu vesaire. Hayatımda hiçbir şeyin kolay olduğunu vallahi hatırlamıyorum. Billahi hatırlamıyorum. Sadece şunu biliyorum. Beni içeriden motive eden bir şeyler vardı. Fire in the belly. Yanıyor içerisi. Hani bu Iron Man'in burada güç kalkanı var ya. Ben süpermen hayranıyım ama. E, burada bir güç kalkanı var ya. Yanıyor, yanıyor bir şey. Bir yandan da çok çalışkan. Hiç kimse bana tabağı aç, tepsiyi alıp da al Özgür. Bu da sana benim hediyem demedi. Burada bulunan 100 kişiden 99'una da kimse alsana bu hediye demeyecek. O zaman önünüzde iki seçenek var. Bir, ya tepsiyi bekleyeceksin. İki, ya sisteme saydıracaksın ki ikisinde de olduğun yerde sayacaksın. Üç. Ya da motivasyonunu kendi içinden yaratıp verimli bir şekilde, hammal gibi değil, verimli bir şekilde çalışacaksın. Gerekiyorsa tarihten de motivasyon olacaksın. Gerekiyorsa tarihten de motivasyon olacaksın. Ve dünyanın nereye gittiğini göreceksin. Statik Statikocu olmayacaksın. Tarihle kafayı bozmayacaksın. Gelecek en az tarih kadar önemlidir. Bunu bileceksin. Tarihteki her şahsiyet o zaman doğrusu neyse onu yapmış. Bakın bir örnek vereyim. Bugün bence Osmanlı İmparatorluğu'nun gelmiş geçmiş en büyük padişahı Fatih Sultan'dır. Bir, Fatih Sultan Mehmet Han öbürleri sonra gelir. Bak öbürleri sonra gelir. O başka. Bugün mesela... Bazen insanlar şunu da karıştırıyor. Tarihte önemli bir kişi o zaman ne yaptıysa bugün aynısını yapayım. Hayır. O zaman o, o zaman ne doğruysa onları yaptı. Şimdi o kişi bugün olsaydı bugün ne doğruysa onu yapacaktı. Örnek. Bugün şu kapıdan içeri Fatih Sultan girse. Fatih Sultan Mehmet Han girse. Hayal edin nasıl biri girecek sizce? Şöyle biri mi girecek? Elinde kılıç. Kan damlıyor. Sırtında kürk, başında padişah şapkası. Böyle biri mi girecek sizce? Eğer böyle birinin gireceğini düşünüyorsanız, bence yanılıyorsunuz. Bakın ben söyleyeyim nasıl birinin gireceğini. Ama söylemeden önce de niye öyle söylediğimi söyleyeyim. İçeri girecek olan kişi aslında kim? 1453 yılında içeri girecek olan bu kişi ta o zaman, ta 1453'te 6 tane dil biliyor. Altı tane dil biliyor. İstanbul'u fethederken kullanılacak topları veya sonrasındakileri teknik çiziminde yer alacak kadar matematik biliyor. Evet matematik biliyor. İstanbul'u alırken gökyüzünde ayın hangi o durumda olacağını belki de hesaplayabilecek matematik bilgisine sahip. İstanbul'u aldıktan sonra bugünkü Türkiye'nin ilk üniversitesi olacak İstanbul Üniversitesi'ne dönüşecek kurumu kuruyor. Etrafından bilim insanlarını eksik etmiyor. Bir bilim insanından bir şey öğreniyor, sus diğerlerine söyleme diyor, diğerlerine de aynı soruyu soruyor. Bilim insanları arasında rekabete bile yol açacak kadar zeki. Etrafındaki insanları sadakatine göre değil, liyakatına göre seçiyor. Kapıdan şu anda biri girse, Fatih Sultan girse, ben size ne olacağını söyleyeyim. Çok büyük bir ihtimalle içeri girecek olan kişi, yuvarlak gözlüklü, entelektüel bir adam olurdu. Çok büyük bir ihtimalle ya bugün dünyanın en önemli bilim insanlarından biri olurdu, ya... Dünyanın en önemli şirketlerinden birinin CEO'su olurdu ya dünyanın en önemli girişimcilerinden biri olurdu. Ama ne olursa olsun bugünün koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapan kişi olurdu. O yüzden İstanbul'u o aldı, başkası alamadı. Dolayısıyla arkadaşlar, hayat, kolay falan demeyeceğim kardeşim. Hayat çok zor. Hayat çok zor. Ama bu zor hayatı yenmek için gerekli olan araç, gereçler var. Bir, eğitiminize önem verin. 2 ben bunu deyince kızıyorlar. Siyasette şey durun diye Ben size siyaset yapmayın demiyorum. Tabii yapın. Onu dememin nedeni şu. Sosyal medyada bunu dedim diye kızdılar. Kısır. Tartışmalardan oluşan siyasetle zaman kaybetmeyin dedim ben size. Elbette hepinizin siyasi görüşü olacak. Elbette. Elbette bir düşünceniz olacak. O düşünceyi savunacaksınız. Ama kardeşim sabah akşam haftada yedi gün siyaset konuşulup yapılmaz ki. Sen geri kalan hangi zamanda Fatih'in yaptıklarını yapacaksın? O yüzden arkadaşlar bir eğitiminize önem verin. 6 dil bilmenize artık gerek yok. Çünkü artık alet edevatlar bile var. Konuştuğunuz dili çeviriyor ama en az bir yabancı dil bilin. Birden fazla döküman okuyun. Sadece sizinle aynı görüşte olanları değil, sizin karşı görüşünüzde olan yayınları da okuyun. Onları da tanıyın. Empati başarılı olmanın en önemli şartlarından biri. Empati yapmak için, karşınızdakinin nasıl düşündüğünü düşünebilmek için onun pabuçlarının içine girebilmeniz lazım. Bunu başarın. Evrensel olun. Ve benim şöyle bir sözüm var onunla bitireyim. Milli olmak için evrensel olmak şart. Evrensel olmayan milli olamaz. Kanıtladıktan sonra sahneden ayrılacağım. Milli olmak ne demek? Milli olmak ne demek? Ben milliyim mesela. Ne demek milli olmak? Ben tanımlayayım. Millinin tanımını biz tam tanımlayamadık galiba. Milli olmak demek ülkesini sevmek demek değil. O şartlardan bir tanesi. Ülkeni tabii ki de seveceksin kardeşim. İnsan kendi evini sevmez mi? İnsan kendi evinin içine çöp atar mı? İzmanit atıyor musunuz evinizin içine? Ülkeni tabii ki de seveceksin ama ülkeni sevmek milli olmaya yetmez ki. Ülkeni zaten herkes sevecek. 80 milyon insandan da en az 75 milyonu seviyordur yani. Ama o yeterli, yeterli değil. Gerekli. O gereklilik yeterlilik değil. Ülkeni seveceksin, artık katma değerli mal üretip bunu dünyaya satacaksın. O zaman milli olmak için katma değerli mal üretip bunu dünyaya satman lazım. Onun için katma değerli mal üretip bunu dünyaya satacak insanları yetiştirmen lazım. Onun için katma değerli mal üretip onu dünyaya satacak insanları yetiştirecek eğitim sistemini kurman lazım. Onun için de evrensel yapman lazım eğitim sistemini. Neden? Çünkü... Katma değerli mal üretebilmek için o adamın bir değerin üzerine değer katması lazım. Neyin üzerine değer katman lazım? Dünyadaki en iyinin üzerine değer katman lazım. Dünyadaki en iyiyi bilmeden, yani evrensel olmadan nasıl değer katacaksın onun üzerine? O zaman katma değerli mal üretmek için evrensel olmak lazım. Onu evrene satabilmek için satacağın adamları tanıman lazım. Yani milli olmak için, milli olmak eşittir, katma değerli mal üretip bunu dünyaya satmak. Milli olmak için evrensel olmak lazım. Evrensel olmayan milli olamaz.